Merhaba, Bir Söz Küçüğün programına daha hoş geldiniz. Ben Utku. Ben Gülce. Bu hafta da sizinle beraberiz. Bu haftaki konumuz çocuk ve tatil. Konuklarımız ise Söz Küçüğün ekibi. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Hayalinde yapmak istediğin tatili bize anlatır mısın? Tabii. Aslında belki bilenleriniz vardır. İnternel diye bir olay var. Öğrenci biletim var. 400 liraya alıyorsun bunu. Bütün bizde işlemlerini karşılıyorlar ve bir ay boyunca e, seçmiş olduğu kendisinin seçmiş olduğu 30 tane Avrupa ve Balkan ülkesinde bu bileti kullanabiliyorsun, e, trenle seyahat ediyorsun, senin için ayarlamış olduğu belli tren saatleri var, onları kullanıyorsun ve bir ay içinde minimum 3, maksimum 10 ülke gezebiliyorsun ve e, gezinin sonunda tekrar Türkiye'ye dönüyorsun, sürekli trenle seyahat ediyorsun, 10 tane hani ülke çok daha mantıklı işte hepsinde üçer gece kalarak. Hayalindeki tatil öyle bir şey aslında. Türkiye'den trenle çıkıp hani Fransa, İtalya, İngiltere, oraları dolaşıp sonra tekrar geri dönmedik. Peki bu yaz nasıl tatil yapacaksın? Bu yaz nasıl bir tatil yapacağım? Sanırım ailemle birlikte önce Kuşadasına gideceğiz. Oradan Efes, Millet, oraları dolaşacağız, Selçuk. Ya da Sida'ya gidip Kaş, oraları hani gezeceğiz. Ee, bu tatilin e, senin hayal ettiğin tatili farkları var mı? Hayal ettiğim tatille farkı sanırım iki tane. Birincisini, e, hayalimdeki tatille ben tek başıma yapmak istiyorum. Hani, e, sonuçta birçok insanların birlikte tatile çıktığın zaman farklı görüş açıları, farklı bakış açıları ve herkesin yapmak istediği farklı şeyler oluyor tatilde. Biri gezmek isterken, biri oturup dinlenmek istiyor olabilir. E, o zaman ben hani, tek başıma sanırım bir farkı. Diğeri de e, tabii yurt dışı oluyor olması. E, sanırım e, bunun dışında bir farkı yok ama iki şekilde de güzel geçer diye umuyorum tatilim. Peki tatil bir çocuk hakkı mıdır? Kesinlikle bir çocuk hakkıdır. Hatta bu çocuk hakları hani evrensel bildirgesinde de yazan bir madde. Çocuk ister çalışıyor olsun ister okuyor olsun ne olursa olsun sonunda tatil denilen bir hakkı vardır. Bu denizle gitmek olabilir arkadaşlarıyla sokağa çıkıp top oynamak de olabilir aslında. E, yetişkinlerin güzel bir tatil yapman için sınırlamalara var mı? Veya varsa neler? Aslında ben bu soruyu pek anlamadım. Yani ben bir yetişkin sorayım, benim tatilimi git. nasıl sınırlayabilir ya da? Karnen kötü geldi hı hı. ve annen diyor ki e, senin karnen kötü geldi o yüzden e, seni tatile götürmeyeceğim veya hı. tatile gideceksen benden gitmek zorundasın gibi e, bir şey. Sanırım şimdi be, bence ilk dediğim ve ikinci dediğin aslında çok Farklı şeyler. Hani ilk dediğim çocuğun tatil aklının hakkının sınırlandırılması işte. Karnını kötü bir karne getirdin tatil yapmaya hakkın yok. Evet öyle. Düşüncesi ki bende çok saçma bir düşünce. Hani sonuçta karnesi iyi gelsin ya da kötü gelsin o çocuk okumuştur, okula gitmiştir, belli bir efor sarf etmiştir. Evet bu yeterli olmayabilir, güzel bir karne getirmeyi ama tatil hakkını kullanması gerekir. Bu benim düşüncem ama öbürü sanırım birazcık daha... ...yaşından ve anne babanın koruma kaynaklanan... ...işte hani... ...daha şunu yapmaya uygun değil... ...hani senin bedensel ve psikolojik olarak yapın... ...o sınırlandırmalar tabii ki olabilir... ...bu şey benziyor... ...sinemaya gittiğinde 18 yaş ve üstü bir film... ...hani aslında belki daha önce de konuşmuştuk hatırlarsınız... ...18 yaş ve üstü bir film neden öyledir... ...çünkü içinde işte uygunsuz taneler diye adlandırılan kanlar... ...odur budur hani adam kesmeler, öldürmeler vardır... ...ve bu çocuğun psikolojisini etkileyebilir... Hani senin dediğin ilk şeye katılmıyorum ama ikinci şey belki belli bir ölçüde olabilir. Sonuçta 10 yaşındaki bir çocuğun tek başına tatile çıkması onun bedensel bütünlüğüne zarar verebilir. Peki Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapabiliyorlar mı? Hayır, maalesef yapamıyorlar. Yapamıyorlar, yapamıyorlar çünkü e, belki birçoğu çalışmak zorunda ya da birçoğu aslında ekonomik nedenlerden dolayı yapamıyorlar. Hani bakıldığı zaman her çocuk tatil yapmak zorunda. Hani böyle bir hakkı var. Fakat ailesine yardım ya da kendi harçlığını çıkarmak ya da belki de gerçekten ailenin geçimini sağlamak için çocuklar yaşlarından çok büyük işlerle çalıştırıyorlar. Ve e, çalışıyor gözükmedikleri için, sigortaları olmadığı için ve daha çok para kazanabilmek adına haftada bir gün ya da haftada yarım gün tatil yaptıkları oluyor. Yani çocuğun torna tesbiyede çalışması, otomobil yapımında çalışması yani tamirinde çalışması. E, çocuk için gerçekten çok ağır bir iş ve bunu haftanın 6 günü, 6,5 günü yapması onu daha da zorlarken çocuk sadece e, bu ücreti evine götürebilmek ya da kendi kullanabilmek için bu işe devam ediyor ve maalesef tatil hakkını kullanamıyor. Şimdi Mert'le beraberiz. Hoş geldin Mert. Merhaba. Bize hayalindeki tatili anlatır mısın? E, hayalimdeki tatil e, Deniz'in söylediği gibi pek 10 ülke ya da Avrupa ülkesi çok ülke gezmek değil tabi de. E, ailemin yanımda olmayıp da benim sadece arkadaşlarımla yapabileceğim bir seyahat olabilir ama Türkiye'de pek tatil hayalim yok. Hani eyvallah Miami hayalim tarzında da bir şey yok ama hani yurt dışında herhangi bir İskandinav ülkesi olabilir mesela. Oralarda tatil yapma hayalim var. Niye İskandinav ülkesi peki? Niye İskandinav? Pek e, hani sıcak dağaram yoktur. Hani kış çocuğuyumdur Eyvallah. Hani yazın doğdum ama e, karla yapılan sporları ya da kar tatillerini daha çok severim. Uludağ mesela. E Peki, bu yaz nasıl bir tatil yapacaksın? Bu yaz nasıl bir tatil yapacağım? İstanbul dışında olacağım. Ama hani pek uzun bir tatil olmayacak çünkü... E, ...lisede son sınıfa geçtim ve... E, ...çalışmam gerek. ÖSS stresi, sınav stresi var. E, çabalamak gerek. Bu yüzden hani zaten dershanem Ağustos'un başında başlıyor ve... ...iki haftalık bir tatil sürecim var. Onun dışında da pek bir tatil sürecim olmayacak benim. Peki, tatil bir çocuk hakkı mıdır sence? tatil bir çocuk hakkıdır ki aynı zamanda sadece çocuk hakkı olmayıp da insan hakkıdır. Sonuçta bütün yıl çalışıyorsunuz ve hani tatil hak ediyorsunuz ki zaten bana kalsa zaten en güzel meslek hani öğrencilik ve çünkü 9 ay boyunca çalışıyorsunuz. Sürekli bir şey için çaba sarf ediyorsunuz. Sürekli beyninizde sınav stresi, öğretmenlerinizle görüşüyorsunuz bilmem ne vesaire vesaire. Ki tatili de hak ediyorsunuz ki zaten 9 ay bir ton çalışıp da 3 ay tatil yapabildiğiniz en güzel meslek. Öğrencilik. Bu yüzden çocuk olmayı seviyoruz zaten. Peki yetişkinlerin güzel bir tatil yapman için sınırlamaları var mı? Varsa neler? Hmm. Pek aslında sınırlamaları yok aslında. Hani şöyle ki sınırlamaları olabilir. Hem kendi adıma söyleyeyim hem diğer çocuklar adına. Ee, sonuçta benim ailem pek bir sınırlama getirmiyor. Çünkü hani normal orta halde bir ekonomik sistemde yaşıyoruz. Ee, onun için hani oraya gidemezsin, buraya gidemezsin, yok karnen şöyle geldi, yok işte böyleyken böyle oldu yüzünden ee, pek kısıtlamaları söz konusu değil. Oraya gidemezsin, onunla konuşamazsın, onunla yaz tatili yapamazsın gibilerinden bir şeyleri yok ama ama ve şöyle ki bir durum var. Hmm, sonuçta herkesin durumu herkesle bir değil. Ki durumu kötü olan aileler illaki hani istem dışı da olsa ya da isteyerek de olsa illaki hani çocuklara sınırlama getirmek zorundalar. Hani hem aile ekonomisi sarsılmaması adına hem de değişik şeyler Peki Türkiye'deki tüm çocuklar tatilini yapabiliyorlar mı? Türkiye'deki tüm çocuklar tatilini yapamıyor tabii ki. Çünkü hani daha demin de söylediğim gibi hani herkesin ekonomik şartı iyi değil. Hani Marmara'ya ya da Ege'ye göre değil de hani doğuya göre kıyaslarsak sonuçta çocuk dediğin orada okumazken hani tatil yapmasını bekleyemezsiniz işte ailevi problemler töre, yani bir ton şey var aslında hani doğuya kıyasla hani kendi adıma söyleyeyim hani tatil yapamabilmekten mutluyum ama hani zaten çocuk hakları ile ilgili tartışıyoruz oradaki çocukları düşünün, düşününce de insan üzülmüyor değil teşekkürler Mert evet şimdi aramızda selam var Selen hayalindeki yapmak istediğini tatil anlatır mısın bize e, hayalimdeki yapmak istediğim tatil aslında daha çok dinlenmeye yönelik bir tatil, e, daha çok dinlenebileceğim, e, rahat olabileceğim bir tatil. Peki bu yaz nasıl bir tatil yapacaksın? E, bu yaz aslında daha hareketli bir tatilde olacağım çünkü bir yaz okuluna gideceğim, e, işte yüzme, basketbol içerikli. E, ama yine de hani e, hayalimdeki e, tatil kadar hani beğenebileceğim bir tatil bu da. Ee, çünkü evde boş boş oturmaktansa böyle bir şeyle uğraşmak daha e, iyi benim için. Peki tatil bir çocuk hakkı sence? Evet bir çocuk hakkıdır. Neden? Peki, neden? <gülüyor> çünkü e, çocuklar e, bütün o, okul dönemi boyunca e, sonuçta çalışıp yoruluyorlar ve e, bunun için çok fazla emek sarf ediyorlar. Ee, bu kadar yorulmaya ve yani beynlerini yorduktan sonra bence bir e, hani istedikleri gibi bir tatil geçirmek için hakları var diye düşünüyorum çünkü nasıl hani e, ailelerimiz e, hani ya da çalışan aileler e, uzun bir süre çalıştıktan sonra bir tatile ihtiyaçları oluyorsa bizim de e, bu kadar çalıştıktan sonra bir tatil hakkımız olduğunu düşünüyorum. Yetişkinlerin senin güzel bir tatil yapman için sınırlamaları var mı? Benim çevremde hani öğretmenlerim olsun ailem olsun böyle bir sınırlama yok. Hani az önce arkadaşlarımıza sorduğumuzda hani işte yok. Karnen kötü gelirse seni böyle bir, işte şöyle bir tatil yapacaksın yapamayacaksın gibi bir sınırlamaları yok ama e, ülkemizde böyle sınırlamalar çok var hani örneklerin çok sayıda görüyoruz e, işte ailelerin e, kötü karna getirdi diye işte bütün yaz onu evde oturtmaları işte yok sokağa çıkartmamaları ya da bütün e, işte tatil süreci boyunca ders çalışmasını istemeleri Bence bu da e, kötü bir şey aslında e, hani kötü bir karne getirmiş olsa da yine de onun da o da dinlenmeli ama e, tabii ki de ders de çalışmalı. Hani e, bu diğer sene için ona yardımcı olsun diye ama yine de bu kadar baskı yapılmamalı. E, o zaman daha çok sıkılıp da e, başka şeylere yönelilebilir. O yüzden bence bu da yapılmalı. Peki Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapabiliyorlar mı sence? Hayır yapamıyorlar. Az önce Mert arkadaşımızın da dediği gibi hani e, ekonomik nedenlerden dolayı gidemiyorlar. Ya da işte e, çalıştırıldıkları için gidemeyebiliyorlar. E, bu tabii çok e, nasıl söyleyeyim? Çalıştırılmak konusunda yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çocuk hem o kadar yorulduktan sonra okulda hani e, Kafasının çok fazla yolluktan sonra, bir de e, yazın çalıştırılması bence çok hani kötü üzücü bir durum. E, şimdiki arkadaşımız Rabia. E, Rabia hayalinde yapmak istediğin tatili bize anlatır mısın? E, Hayalimde bir tatil yok ama bol bol dinlenmeyi düşünüyorum. Bu tatil için geçerli. Denize gitmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi. Aslında normal yapacağım tatille aynı. Evet. evet. Tatil bir çocuk hakkı mıdır? Evet. Neden? Çünkü bütün koca bir sene okulda ders işliyorsunuz ve yoruluyorsunuz. Bütün bütün yorgunluğunuzu tatilde atmak istiyorsunuz. Eğlenebiliyorsunuz, arkadaşlarınızla vakit geçirebiliyorsunuz. Çocuk hakkı. Yetişkinlerin güzel bir tatil yapman için sınırlamaları var mı? Veya varsa neler? Fazla yok, az. Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapabiliyorlar mı? Hayır. Çünkü bazı çocukların karneleri kötü geldiği zaman aileleri tarafından çalıştırabiliyorlar. Ç çalıştırabiliyorlar. Bu yüzden tatillerini yapamıyorlar. Teşekkür ederiz Zavya. Şimdi bir ara veriyoruz. Ardından tekrar beraberiz. Görüşürüz. Doğunu mayosu para kalmaz Yaz tatili Paranın katili Yaz tatili Yüz bini versene, milyonları versene, yaz tatili. çekazı eğlenelim, 15 gün günlük dinlenme, bir kaç kade demlenme, şarabı da kebabı da kol gibi kazığı da ya. ve aramız bitti. E, şimdiki konuşacağımız kanu ise e, çocukların e, yazın e, geçirebileceği, e, vakitlerini geçirebileceği eğlenceli yerler. Atölyelerden konuşacağız. E, bir tane atölyemiz Central Atölye. Central e, İstanbul 9-16 yaş arasındaki gençler için yeni atölye çalışmaları <gülüyor> programı hazırladı. 28 Haziran'da başlayacak atölyeler Teknoloji ile bir gereklilik haline gelen dijital, okur, yazarlık üzerine olacak. Atölyeler 9-12 ve 13-16 yaş aralıkları için ikiye ayrılıyor. 9-12 yaş arasındaki katılımcılar için video atölyesi, ışık, kamera, oyun, fotoğraf atölyesi, moda fotoğrafçılığı ve illüstrasyon atölyesi gibi seçenekler mevcut. 13-16 yaş için ise seçenekler fotoğraf atölyesi, video atölyesi ve üç boyutlu tasarım atölyesi. Atöller ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız www.santralistambul.org adresine bakabilirsiniz. Bir diğer atölyemiz ise yaratıcı resim ve yaz atölyeleri. TKR 12 Sanat Evi sanat atölyeleri ile 2010 yaz döneminde çocuk ve gençlerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirerek kendilerini ifade etme olanı sunuyor. 15 Haziran 2 Eylül tarihleri arasında ve farklı dönemlerde atölyeler gerçekleşecek. Daha fazla bilgi için www.tkr12.com adresine bakabilirsiniz. Evet başka bir atölye, atölyesi İTİ Bilim Merkezi tarafından yine bu yaz Eylem, Bilim, Arkeoloji, yaz, Okul düzenlenecektir. Aktiviteler arasında arkeoloji tanıtım gösterileri, yapboz atölyesi, arkeolojik kazı ve müze gezileri olacaktır. Rahmi Koç Müzesi'nde film atölyesi, altın boynuz atölyesi, icatlar ve endüstriyel tasarım atölyesi, fotoğraf ve drama atölyesi, makine ve ritim atölyeleri düzenleniyor. Rahmi Koç Müzesi'ndeki atölyeler için 0212 369 66 0 numaradan bilgi alınabilir. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde çocuk üniversitesi yaz okulu açılıyor. Genetik, astronomi ve uzay, şans ve olasılık, biyolojinin binbir rengi, suç ve ceza, bir damla su daha hayat, matematikte büyük ve büyük buluşlar, jeoloji adlı tip, latince, mavi dünyaya yolculuk, isimli farklı alanlarda atölyeler olacak. Ee, ve bunların dışında e, internetten de daha başka atölyelere bakabilirsiniz. Bizim bulduğumuz atölyeler bunlar. Ee, şimdi biz e, arkadaşlarımıza sorduğumuz soruları kendimiz cevaplayacağız. Evet şimdi Gülce'yi soralım. Gülce hayalindeki tatili anlatır mısın bize? Ee, tabii ki de. Aslında benim hayalimdeki tatil yurt dışına çıkmak. E, yurt dışında bir tatil yapmak. E, çünkü yurt dışını görmek istiyorum ve hani daha başka yerlerin, daha başka kültürlerini aslında görmek istiyorum ve, e, ve oralara daha çok ısınmak istiyorum. E, yani birazcık da keşfetmek istiyorum oraları. E, yani hayalimdeki tatil bu aslında. Peki aklımda bir ülke falan var mı? Aklımda bir ülke aslında yok. Yani her yerini merak ediyorum diyebilirim. Peki bu yaz nasıl bir tatil yapacaksın? Ee, bu yaz Selen benim ablam aslında. Onun, onun gibi ben de yaz okuluna gideceğim. Ee, daha sonra annemle ve babamla tatile çıkacağım. Peki tatil bir çocuk hakkıdır? mıdır? Ee, tabii ki tatil bir çocuk hakkıdır. Çünkü bütün yıl e, biz yoruluyoruz. Ee, daha sonra o kadar çalış, çalışıyoruz, SBS'ye giriyoruz veya ÖSS'ye giriyoruz, sınavlara giriyoruz. Bu yüzden bir, bir aradan sonra da e, artık tatil yapmaya ihtiyacına duyuyoruz. Bu yüzden de tatil her çocuğun, her insanın hakkıdır. E, bu yüzden de yani bu, bu sorunun arkasındayım. Yetişkinlerin güzel bir tatil yapmak yapman için sınırlamaları var mı? Ee, ailemin, öğretmenimin e, veya çevremdekilerin böyle bir sınırlaması yok aslında. Ee, ama eğer ki olsaydı yani daha değişik tepkiler verirdim. Aslında bir yandan da böyle olmamasını isterdim. Çünkü bence yanlış bir şey. Hani böyle derler ya, yok senin karnen kötü gelirse ben seni bu sene tatile çıkamayacaksın. Evde oturup ders çalışacaksın. Veya eee e, okulda öğretmenlerimizin verdiği ödevler falan bunlar hep e, kısıtlama aslında. Ama bence çok yanlış bir şey. Çünkü sonuçta e, o kadar sene çalışmışsınız Bir de tatilde yani kısıtlama yapmayın gibi bir şey oluyor bu aslında. Peki Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapabiliyorlar mı? Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapamıyorlar. E, neden yapamıyorlar? Çünkü e, bazı insanların para sıkıntısı oluyor. Bazı e, insanlar çocuklarını düşünmüyor hiç. Sen evde otursan da olur diyor. Bazı, e, bazıları çocuklarını çalıştırıyor. E, bu yüzden de Türkiye'deki tüm çocuklar e, tatil yapamıyorlar ve bence çok yanlış bir şey. Çünkü, hani tamam e, çalışırsın Falan ama bir, bir zamandan sonra da senin tatil yapman gerekiyor zaten de çocukların çalışması aslında e, çocuk haklarına aykırı bir şey çünkü çocukların okuması lazım aslında e, okuyup iş sahibi olduktan sonra tabii ki de çalışabilirler ve e, bu yüzden çocukların okuyup tatil yapmaları gere gerekiyor Şimdi e, ben de Utkı'ya sorayım bu cevap soruları. E, hayalinde yapmak istediğin tatili bize anlatır mısın? Hayalinde yapmak istediğim tatil genelde herkes tatilde eğlen, eğlenip kurtlarını dökmek ister. <gülüyor> ben ben bu fikri pek onaylamıyorum çünkü ben tatilde dinlenmem gerekiyor ve yeni eğitim öğretim yılına daha dinamik, daha canlı başlamak istiyorum. Bu yüzden tatilde daha çok böyle dinleneceğim. Gezip, mesela gezip keşfede, keşfedebileceğim yerlere gitmek istiyorum. Hayalindeki tatil bu. Ee, peki bu yaz nasıl bir tatil yapacaksın? Bu yaz ilk önce Kuşadası'na gideceğim. Ondan sonra yazlığa gideceğim. Orada işte eğlenip tatil yapacağım, dinleneceğim. Ee, peki hayalindeki tatille e, senin gideceğin tatilin ne farkı var? Ya çok bir fark yok aslında. Bu tatilde de dinleneceğim. Çok gürültülü yere gitmiyorum. Eğlence dolu bir yere gitmiyorum. Dinlenince dinlenebileceğim yere gidiyoruz. Ailece zaten çok gürültüyü sevmediğimiz için. Daha sessiz, rahat, sakin evet, yere daha sessiz yerler. Evet. Ee, peki tatil bir çocuk hakkı mıdır? Evet, kesinlikle bir çocuk hakkıdır. Çünkü bütün çocuklar 9 ay boyunca çok çalışıyorlar. Ve ...karnelerini elinden geldiğin en iyi şekilde getirmeye çalışıyorlar. Ailelerin de çocukları tatile götürüp onları eğlendirmeleri lazım. Ee, peki yetişkinlerin güzel bir tatili yapman için e, sınırlamaları var mı ailenin, öğretmeninin? Ailemin yok ama öğretmenlerin mesela tatilde ödev veriyorlar. Bu öde verdikleri ödevler de tatilde zaman kaybına neden oluyor. Mesela çocuk çalışmak isterse kendi çalışabilir zaman bulup ama öğretmen ödev verdiği zaman o işi mesela zorunlu zorunluymuş gibi yapıyor ve isteyerek yapmıyor. Ve gerekli bilgiyi de öğrenemiyor. Ee, peki Türkiye'deki tüm çocuklar tatil yapabiliyorlar mı? Ba tüm çocuklar yapamıyor çünkü bazı ekonomik şartlar dolayısıyla yapamıyorlar. Bu haftada programın sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, İyi tatiller herkese. İyi tatiller.